Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da Radyo Havan'da sizlerle birlikteyiz Evet Süper Lig'de ilk devre sona erdi Ve ilk devreyi beklendiği üzere Trabzonspor lider kapattı en yakın rakibi Bursa Spor'a geçen senenin şampiyonu Bursa Spor'a 5 puan fark attı. Üç büyüklerden Fenerbahçe'ye 9, beşiktaş ise tam 14 puan fark attı. Galatasaray'la olan puan farkı ise yaklaşık 20 puan. Böylece Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluğa çok çok yaklaştı. Daha önceki yıllarda da 1-2 e, yaklaşmıştı vardı ama bu sene biraz daha farklı, biraz daha dolu dizgin gidiyor. Dileriz e, ikinci yarıda da bu temposunu sürdürsün Trabzonspor ve Türk futbolunda, Türkiye futbolunda bir e, gerçek anlamda bir rekabetin oluşması gerekiyor ki e, futbolumuz ileriye gitsin. Yıllarca üç büyüklerin hegemonyasına kalan futbolumuz Evet. Zaman zaman Avrupa'da başarılar elde edildi ama süreklilik yok. Ee, bu e, gelişimin diğer Anadolu takımlarıyla da desteklenmesi lazım. Rekabetin oralarda yayılması lazım. Evet. E, futbol maçlarından ziyade ilk yarı değerlendirmesi yapsak daha iyi olur. E, Beşiktaş seyircisiz maçta cezalıydı. Antalya'da oynadı maçını. Fenerbahçe kendi sahasında Sivassporu ağırladı 1-0 yendi. Galatasaray Konya'ya gitti. Orada 1-0'lık bir galibet aldı ve genç bir oyuncusunun golü atmış olması en çok tartışıldı bu hafta. Anıl golü attı ve hemen akıllara 2006'da Galatasaray'a şampiyonluğu getiren önemli maçlardan biriydi. Yine Konya'daydı Galatasaray ve golü... O zaman genç yıldız Aydın atmıştı. O zamanki başlıklar da bugün anıl için atılanların aynısıydı. Hani Radikal Spor'da böyle bir Galatasaray anıları, anılara dağıldığı gibi bir başlık atarak hem o 2006'da Aydın'a yapılan göndermeyi hem geçmişine yapılan göndermeyi gözler önüne serdi. Şimdi. İlk yarının değerlendirmesine baktığımız zaman üç büyükler özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş çok büyük umutlarla başlamışlardı. Aykut Kocaman'la kesinlikle bir şampiyonluk e, parolasıyla çıktılar. Galatasaray da öyle çıktı ama e, yarı yolda hoca değişikliği vesaire derken Galatasaray'ın bu sene de kaybettiği 3 aşağı 5 yukarı anlaşılmıştı. Onlar şimdi bütün enerjilerini Yeni yaptıkları stada yöneltiyorlar. Basın turları başladı. İnsanlar gezdiriliyor. Stat üzerinden kendi kambuynu biraz avutmaya çalışıyorlar. Beşiktaş ise büyük yıldızlar alarak kendi camiasının dikkatini şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı. Hala da bunun devam ettiriyor. Yani şöyle bir duygu oluştu Beşiktaş'ta. Şampiyonlar şampiyon olmasak bile biz mutluyuz. Çünkü Koyerezma'mız var, Guti'miz var. Bu bir arada iyi bir şey. Hani bir futbol kulübünü, bir takımı sevmenin yegane şartının şampiyonluk olmadığını görmek iyi bir şey. Ama tabi bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu taraftar, bu takım, bu camia daha ne kadar Guti ve Koyerezma ile oyalanır onu da Tahmin etmek güç değil. Bu sene böyle seneye de şampiyon olmazsa e, diyecekler ki kardeşim bu Kuyarazma da ne? Bu Guti de ne? Ne yapmış? Ne etmiş? Hani onları seyretmenin, onlara çıplak gözle gelip maçlarını takip etmenin zevki, keyfi en fazla bu ülkede bir sene sürer. Ondan sonra başlarlar e, yaptıkları ortaları saymaya, attıkları golleri ölçmeye. Diğer yanda Bursa Spor'a da dikkat çekmek lazım. Bursa Spor Şampiyonlar Liginde bir puan, iki gol kaydederek çok kötü bir sonuç aldı. Bu alandaki en kötü sonuç Fenerbahçe'ye aitti. Sıfır puanla kapatmıştı 2001-2002 sezonunda. Ancak buna rağmen takdir edilmesi gereken şu: Bursa Spor şampiyonluk potasından çıkmadı. Şampiyonlar Ligindeki kötü e, maçlara rağmen Ertuğrul Sağlam bunu lige yansıtmamayı çok iyi becerdi. Bu da önemli, üzerine durulması gereken bir nokta. E, gittiler işte en sonunda Ankara'da Gençlerbirliği'nde 5-1 yenildi. Daha önce de Ankara gücünü 5-1 yenmişlerdi. E, Bursa Spor için başkent teprasmanları pek güzel geçti bu sene. Dilerseniz bir ara verelim, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Benzedik Plastik çiçeklere Hiç görmedin Sen hiç görmedin Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde Sen öyle Sana benzeyen Her şeyi Erirken avuçlarımda ben unutuyorum hoşça kal. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da paslaşmaları programı devam ediyor. Evet, ligin ilk yarısını değerlenmeye devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında e, en büyük hayal kırıklıklarından biri kuşkusuz Galatasaray oldu. Neden? E, Frank Rijkaard gibi bir dünya markasıyla bir önceki sezon anlaşmışlardı. Denildi ki işte uyum sorunu şudur budur, Türkiye'yi tanınmıyor vesaire... Ama bu sene çok umutluyuz. Ray ile Galatasaray uçuşa geçecek denildi. Ama olmadı. Sonuçlar istenildiği gibi gitmedi. Ray Kart giderken çok fazla bir şey söylemedi. Hani neden? Böyle ağlayarak gitmedi. Doğruydu gönderilmem dedi. Ee, sadece bir iki ipucu verdi. Kadronun yetersizliğinden, kalitesizliğinden bahsetti. Bu bilmiyorum Avrupa düşündüğü zaman pekala mümkündür ama... Hani hep klişe bir soru vardır. Bugün Galatasaray'dan almaya kalksan kaç oyuncu alırsın? Valla epey bir oyuncu alırsın. Ee, ancak ee, bir kimya sorunu yaşandı belli ki orada. Daha sonra Galatasaray eski efsanesi Haci getirdi. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Galatasaray yeri geldiği zaman Türk futbolunun lokomotifi dinliyor. İlericiliğin temsilcisi deniliyor. Batıya açılan pencere deniliyor. Liseyle de beraber işte. Böyle anlamlar yükleniyor. Ama son 10 yılda gördüğümüz kadarıyla Galatasaray tam bir Osmanlı. Yani bir ileri iki geri. Ve sürekli geçmişinden besleniyor. Sürekli geçmişine bakıyor. Yani bugün Beşiktaş'ında, Fenerbahçe'nde, Tarihinde efsaneleşmiş futbolcuları vardır. Beşiktaş'ın işte Baba Hakkı'dır. Şeref Bey'dir. E, Fenerbahçe'nin Lefter'dir. Can Bartu'dur. E, hal böyle olunca e, bu takımlarda başarısız oldukları zaman böyle çok uzaklara gitmiyorlar. En fazla bugünkü yönetimlerini güncel mevzularla protesto ediyorlar. Ya da çarelerini bugünden bulup getiriyorlar. Başarılı olup olmaması ayrı mesele. Galatasaray her başarısızlığında bir kere Metin Oktay metaforuna sarılıp duruyor. Yani 60'larda Galatasaray'a tarih yazmış bir futbolcusunu 50 sene sonra bile sürekli bayrak yapıyorlar. Bu bir yerle güzel ama bu aynı zamanda Galatasaray'a biraz çelme de vuruyor gibi. Yani e, zamanın donup kaldığını zannediyor Galatasaray. Yani e, bunun en kötü, son söyleyecek olan futbol kulüpleridir. Sürekli değişim içerisindeler. E, bu sadece Metin noktaları da kalmıyor. Bugün son 10 yılda Galatasaray OYFA Kupası'nı alıp şampiyon olduktan sonra zirve yaptıktan sonra ki dönemlerde hep bu e, istikrarsız dönem yaşadı ve araya iki şampiyonluk sıkıştırmasına rağmen e, böyle bir başarısızlık bir sekte oradında eski o efsane kadrodan isimleri getirdi. Bülent Korkmaz'ı getirdi. Hacı'yı ikinci kez getirdi. Fatih Terim'i ikinci kez getirdi. Yani başarıyı ileride değil geleceği bugünden kurmakta değil. Hep geçmişi getirip yeniden yeniden yeniden denemekle bulacağını zannetti. Bunu Galatasaray'a yakıştırmak mümkün değil. Galatasaray gibi bir e, kendi iddialarına göre batılı, aydınlık, aklın önde olduğu bir kulübün bu kadar nostalji içerisinde yaşayıp gitmesi üzücü. Evet. E, bir ara daha verelim ve paslaşmalara devam edelim. Yeniden başlasın Gölümasın ölüme kadar dün hani yeminim, şükür hayattasın. <Gülüyor> Do you Az önce efsanelerden bahsettik. Metin Oktay dedik, Baba Hakkı dedik ve Lefter dedik. Lefter Atina'da hastanede yatıyordu ama önceki gün Fenerbahçe Bahçı Kulübü'nün büyük çabasıyla İstanbul'a getirildi. Aort damarında tıkanıklık meydana geldiği için solunum yetmezliği sorunuyla yatıyor hastanede büyük efsane. Ee, bu teşhis Yunanistan'da kendisine konuldu. Ee, büyük bir üzüntü yarattı futbol camiasında. Şu anda herkes Lefter için açı. Ee, Cemal Süreya şöyle der. Metin Oktay destandır. Lefter roman. Böylesine büyük bir şairin kalemine konu olmuşsa bir futbolcu bu çok büyük bir futbolcudur. Lefter Küçük Andoniyadis. Rum asıllı memleket fıkholcumuz. Fenerbahçe yöneticiler e, gidip pazartesi kendisini aldılar. Özel bir ambulans uçakla. E, Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Özaydın yanılmıyorsam e, bize beni vatanıma götürün dedi diyor. İşte manşetlik bir söz beni vatanıma götürün diyor. Lefter Küçük Andon Yariz. Buradan gönderilenlere bir gönderme olmuş olsun bu Lefter'in sözleri de zamanında. Ta 1950'lerde hatırlarsanız. Lefter şu anda ok meydanında Memorial Hastanesi'nde yatıyor. Sevenleri bilmiyorum ziyareti mümkün mü ama en azından gidip e, hastane önünde belki bir çiçek bırakmak isterler. Dünyada futbol efsanelerine böyle güzel jestler yapılıyor, saygılar sunuluyor. Yine Lefter'i anmak, daha doğrusu onun yaşamasına duacı olmak isteyenler, onu hatırlatmak isteyenler ayağa kalkmasına, kadere bir gol atmasına vesile olmak isteyenler varsa Yoğurtçular Parkı vardır Kadıköy'de, hemen Fenerbahçe Stadon'a giderken. Orada da Lefter'in güzel bir heykeli vardır, oraya da uğrayabilirsiniz. Deftere geçmiş olsun diliyoruz ve yeniden ayağa kalkmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de sorun şu, konu şu. Bugün üzerine duracağım. İlk yeri boyunca çok büyük tartışmalar yaşamadı. Kulüp başkanları arasında, teknik direktör arasında sadece Beşiktaş teknik direktörü Şüster'in 60'lar futbolu oynanıyor bu ülkede tartışması biraz e, dillere düştü. Onun dışında sessiz sakin bir lig gidiyordu. Çünkü sezon başında Süper Lig'in 321 milyon dolara satılmasıyla bir de yalık yayıncı kuruluş açıkçası yumrunumase vurdu ve bu futbolu ayağa düşürmeyelim. Büyük tartışmalar birbirinize saldırmaları, hakim suçlamalar olmasın. Yoksa bu futbolu satamayız. Ben de kar edemem ve siz de bu paraları alamazsınız noktasına getirdim. Hakikaten de böyle bir e, anlaşma vardı sözü sanki kulüpler arasında ve çok büyük tartışmalar yaşanmadı ki geçen haftaya kadar. Üstelik garip olan bu büyük tartışmanın tarafların da en son akla gelecek isimler olması. Aykut Kocaman ve Şenol Güneş. Yani ikisi de Eli kalem tutabilen ettikleri kelama kulak verilen iki değerli hoca. Aykut Kocaman dedi ki Fenerbahçe'nin e, şey Trabzonspor'un e, efendim 3 maçında bir önceki son 3 maçında yani Karabükspor'daki spor maçından önceki 3 maçında arka arkaya 3 penaltı verildi ve bunlar çok kritikti. Döndüm baktım. O maçları da izledim. 3 aşağı 5 yukarı. Yani çok öyle Aykut'un söylediği kadar aman aman verilmeyecek penaltılar değil. Evet verilmese de olabilir ama Fenerbahçe'nin bu kadar geriye düşmesinin sebebi de değil. Trabzonspor o penaltılar olmasaydı da o maçları en azından iki tanesini çok rahat koparırdı. Birinde zaten önde götürüyordu. Aykut'un başka hocalardan beklediğimiz hakem yakınmasını kendisinin yapması bizi şaşırttı açıkçası. Akabinde Şenol Güneş kendisine cevap verdi ve genç bir hocanın bu tür yakınmalarda bulunmasının yakışık almadığını, belki böyle konuşmak zorunda kalıyor dedi. Biraz dikkatli konuşsun. Bir nasihat verir gibi konuştu. Akabinde Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in kendisi hakkındaki açıklamalarının çok üzücü olduğunu söyledi. Ve bu perde henüz kapanmış değil. Dediğimiz gibi yani iki, ligimizin iki güzüde, iki kıymet verilir hocasının böyle bir tartışmaya girmesi e, üzüntü verici. Biz isterdik ki ligin ilk yarısını tamamlarken hocalarımız futbol ekollerini konuşsun. Ligin ilk Türk futbolunun sıkıntılarını konuşsun ya da iyi taraflarını konuşsun, ileri geri aşamalarını konuşsun, handikaplarını konuşsun ama yok. Yine kayıkçı kavgası, dediğim gibi bunun da iki değerli hoca tarafından yapılıyor olması çok üzücü. Paslaşmaların son bölümü için bir müzik arası daha veriyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Zaman düşer. Ellerimden yere, oradan taht boşa, saatler çalışır izinsiz. Hep bir sonraya, resimler sarı, güneşsizlikten duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana, kendi yolları.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 Geri gelmeyecek bir kuş yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş zaman düşer ellerimden yere oradan tatlı boşa saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya ve sen.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 yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere belki de en güzeli böyle sen ve ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere En güzeli Evet süper ligde ilk yarı tamamlandı dedik. Trabzonspor lider Bursaspor ikinci, Fenerbahçe 3. Düşme hatında İzmir takımı Buca Spor Kasımpaşa var. Buca Spor'un bu hallere gelmesinde Kendisini yarı yolda bırakıp giden Bülent Uygun'un büyük katkısı var. Ee, bir sürü genç oyuncusunu, altyapıdan yetişmiş oyuncusunu satıp, hazır transferler yapıp, kulübün dengesini, maliyesini, her şeyini bozduğu için böyle de bir küçük anekdot aktaralım. Ve son bölümde futbolun dışında voleybola bakalım. Fenerbahçe Acıbadem, kadın voleybol takımı, namı diğer sarı melekler Dünya şampiyonu oldu. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Dünya Kulüpler şampiyonasında Fenerbahçeli kızlar, kadınlar diyelim daha doğrusu e, rakiplerini 3-0, 3-0, 3-0 geçip kupayı aldılar. E, yaklaşık 14-15 yıl yanılmıyorsam aradan sonra düzenlendi bu organizasyon. Ara verilmişti epey. E, şimdi bunun Sembolik bir anlam var bu başarının. Yani bir Avrupa şampiyonluğu kadar büyük bir heyecan, büyük bir kıymeti yok açıkçası. E, mühim olan bunu oynayabilecek seviyede olmak. Yani buraya davet edici olmak. Fenerbahçe buraya kontenjandan çağrıldı. Yani wild card dedikleri bir e, opsiyon var. E, federa Uluslararası Federasyonların böyle bir takımı davet ederler. O takımı tabii boşuna davet etmezler. İyi bir takım olduğu için. Fenerbahçe, Acı Badem, Mehmet Ali Özaydınlar yani acıbadem hastanelerinin sahibinin yönetiminde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe kulübü içerisinde Özaydınlar'a böyle bir özellik tanındı. Al hocam, bu kulübü bu kulübün voleybol takımını sen idare et. Ve bunu sağladıkları 3-4 yıllık süreçte de büyük başarılara imza atmaya başladılar. Geçen sene Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda e, final oynadı Fenerbahçe ve finale kadar hiçbir maçı kaybetmediler ve finalde Bergamo'ya yenildiler. E, bu sene Fenerbahçe daha iddialı, daha önemli yıldızlar aldı ve şampiyonun en büyük adaylarından biri hatta diğeri de Eczacıbaşı. Yani Voleybol'da memleketimiz büyük bir atılım içerisinde çok önemli yıldızlar aldı. Şöyle söyleyelim. Daha önce de bunu söylemiştim. Hani ilgiyi anlatmak açısından, çekmek açısından. Futbolun, hani futbolda nasıl ki Messi'ler, şunlar, bunlar çok kıymetliyse, vay dedirtiyorsa, e, voleybolda da çok önemli oyuncular. Yani voleybolun Messi'leri, Ronaldo'ları falan var Türkiye'de. O yüzden fırsat bulursanız, gidin, izleyin voleybolu. Güzel bir spordu zaten. Ee, dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin bu dünya kulüpler şampiyonu olması tesadüf değil, ee, bu 3-4 yıllık bir çalışmanın e, sonucudur. Bu futbol dışındaki spor dallarında eğer sistemli bir şekilde çalışırsanız ve iyi oyuncuları bir araya getirirseniz başarı %80-90 garantidir. Futbola benzemez, futbolda sürprizler daha çoktur. Futbolu herkes çok sevdiği için çok da problem olur. Ama bu tür spor dallarında biraz daha gözden ırak da oldukları için e, oraları daha rahat çalışabilirsiniz. Evet, e, paslaşmaların sonuna geldik. E, ligin ilk yarısı tamamlandı. E, belki biz de birkaç hafta ara verebiliriz. E, Türkiye Kupası maçları oynanıyor bu arada. E, Ocak ayının itibaren, 11 12sinden itibaren Türkiye Kupası maçları oynamaya devam edilecek. 3 maç ondan sonra da Süper Lig'in ikinci devresi başlayacak. Bakalım gündem olgun olursa, gündemde konuşulacak şeyler olursa programımız sürer. Ama eğer çok kayda değer bir şeyler olmazsa belki biz de devre arası tatiline çıkabiliriz. Şimdilik sürpriz olsun diyelim. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalarda Radyo Havanda sizlerle birlikte oldum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.